Mü'min ufkunda zaman Mü'min ufkunda zaman hep bir büyüyle cereyan eder. Çok defa fevkaladeliklerle türlenir ve sihrini tam duyabilenlere zaman ve mekan üstü neler ve neler fısıldar. Hakiki bir mü'minin bütün bir ömrünü ya da bir yılını değil, Bazen değişik varidat ve televünleri itibariyle bir gününü bile tavsife gücünüz yetmez. Dahası biz bir şeyler anlatabilsek de imandaki sırrı tam tadıp duymamış olanlar, onu körler ve sağırlar gibi dinleyecek ve hiçbir şey anlamayacaklardır. Parmağı bala banmamış, dama onunla da tanışmamış, gözü gül görmemiş ve burnu onu koklamamış birine baldaki tadı, güldeki renk ve kokuyu tarif etmek mümkün olmadığı gibi inanmayana mümin ufkunda zamanın nasıl bir sihirle cereyan ettiğini anlatmak da öyle imkansızdır. Mümin ufkunda zaman hep bir sihirle gelir gider. Hele bazı vakitlerde ruh, şartlı reflekslere bağlı hareket ediyormuşçasına birdenbire teyakkuza geçer. İnsani melekeler bir yerden sinyal almış gibi toparlanır. Bütün natifeler heyecan, telaş, ümit ve endişeyle uyanır ve her halleriyle adeta karşı konulmaz bir emre amade olduklarını... İma ederler. Bütün pencereler sımsıkı kapalı, panjurlar inik, perdeler de çekili olduğu halde, bazen ezanla beraber, bazen de ezandan evvel, fecrin o sihirli esintileri, camı, tülü, perdeyi delip geçerek, gelir, gönüllerimizi sarar, ve bir temcit sesiyle bizi hak huzuruna çağırır. Gözlerimizi açar açmaz ilk defa minarelerin cümbüşüyle Kerameti şerefelerden yükselen onurlu kelimelere ait Bir musiki banyosu yapar Sonra namaz için özel taharet kurnaları altında Teabbüdi arınmadan geçer Ardından da yüz yere sürüp içimizi Rabbimize dökeceğimiz namazgaha yürürüz. Namaz hemen her zaman o kendine has büyüsüyle pencerelerden sözülüp içeriye girerek alışık olduğumuz bir misafir gibi, ev sakinlerinden daha sıcak bir misafir gibi, seccadelerimizde bizi karşılar, ve henüz başladığımız o taptaze güne, Kendi boyasını çalarak, Gelecek saatlerin, Manevi hazzını ruhlarımıza duyurur, Ve mümin ufkuna ait, ilk sihirli farklılığı ortaya koyar. Böylece, Bütünüyle Allah'a açık duygularımızla başlarız güne. Duyarız bir cennet sabahı neşvesini bütün bendeğimizle İbadet, evrad eskar, kahvaltı ve daha bir sürü meşgale ve sorumluluk, bu ince, narin ve yemyeşil başlangıcın birer devamı halini alır. Biz istemesek de her işimize sirayet eder, her davranışımızı kendi şivesiyle konuşturur. Derken hareket ve faaliyetlerimiz, ukba edalı bir inceliğe bürünüş. Zahiren başkalarıyla aynı zaman dilimi içinde, aynı mekanda, aynı şeyleri paylaşıyor gibi görünsek de, niyet ve nazarlarımızın farklılığı ile, hamle ve hareketlerimizde, hep Allah'a emanet olmanın esrarını duyarız. Çevremizi, ona ait tecellilerle sürekli tülpembe görür, her simada ona işaret eden çizgiler müşahede eder, bu mülahazalarla dünyevilik, uhrevilik arasında gelir gider ve inançlarımızın davranışlarımıza aktığını duyar gibi oluruz. Böyle bir ledünlilikle idrak ufkumuza giren hemen her şeyi daha monist, daha sıcak, daha içli, daha anlamlı bulur ve karşımıza çıkan herkesi, her nesneyi, bağrımızda büyüttüğümüz çocuklarımız gibi okşar, koklar ve inançlarımız sayesinde kendimizi olabildiğine genişlemiş, sihirli bir atmosfer içinde sanırız. Canlı cansız bütün eşya, renk, şekil, desen, Mahiyet değiştirip de başkalaşmış gibi güler yüzümüze. Ve ruh olur, mana olur, akar içimize. Taş toprak, ağaç yaprak, gül çiçek, kuş böcek, her şey. Ama her şey gönül ufkumuzdan ruhlarımıza sürekli bir şeyler fısıldar. Bütün tekvini emirler satır satır, paragraf paragraf, birer mesaja dönüşür. His ve şuurlarımıza harfsiz, kelimesiz, sehli mümteni ne hutbeler, ne hutbeler irad eder. Teneffüs ettiğimiz hava, yudumladığımız su, çiğnediğimiz lokma, gözlerimizden gönüllerimize akan güzellikler, bize bütün bunlarla mahiyetlerimizin münasebetlerini, tat ile tat alma duygularımızın muaşrakasını, hayatla umumi atmosferin aynı hesap ve aynı hendeseye göre hareketlerini söyler ve ruhlarımıza marifet kefserleri içirir. Böylece günün ilk dakikalarından itibaren hayatımızı duya duya yaşar, ve sürekli fecir çivesiyle oturup kalkmaya başlarız. Derken saatlerin ilerlemesiyle bu neşve ve heyecan az da olsa zeval rengine bürünür. Ve işte tam bu esnada yepyeni bir beka isimtisiyle öğlenin o serinleten gölgesi düşer üzerimize. Düşer ve bizi... Günün iş, meşgale ve daha değişik aktiviteleriyle akıp giden o sımsıcak dakikalarında arşı rahmetin iz düşümü diyebileceğimiz bir mabede veya herhangi bir namazgaha çağırır. Bu çağrıya uyup bir kere daha yüz yere sürmek için Haziretul kutsun gölgesi böyle bir mekana doğru yürürken hemen her adımda Vicdanlarımızın eline tutuşturulan marifet, mehabet ve muhabbet kaselerinden kevserler yudumlar, varacağımız yere derin bir yol zevki içinde bulaşır. revaka adım attığımızda farklı hazlarla hürperir. Şadırmanın başında ayrı bir inşirahla serinler, bizimle aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşan, aydınlık simalarla bir arada bulunmanın neşe ve sevinciyle soluklanır, uhrevi mülahazaların raşeleriyle iç çeker ve yürürüz bir kere daha gün ortasında iman ve İslam farklılığının varidatını duymaya. İçinde yemek, çay, sohbet ve gelme gitme adına, belli ölçüdeki değişik aktivitelere bağlı uzun bir ruhi dinlenme faslı ile beden, cismaniyet ve akl-ı meaşın kalbin sırtına yüklediği ağırlıklardan sıyrılır gönlümüzün merkezle irtibatını yeniler oldukça ciddi bir manevi donanımla yeniden işimizin başına döner ve bir gözümüz dünyada, diğeri ukbada ikindinin o masmavi dakikaları gelip çatacağı ana kadar, Hep dünyeviler gibi, Fakat bütün bütün uhreviliğe bağlılık içinde, Soluk soluğa çalışır, koşturur, Yazar, çizer, okur, düşünür, öğretir, öğrenir, Alır, satar, planlar, uygular, Hal hatır sorar, gönül alır, Ve adeta dünya ve okba iç içe yaşarız. Bu sihirli dakika ve saatler kim bilir, bizim duyup sezemediğimiz daha neler neler ifade ediyorlardır. Ama itiraf etmeliyim ki, ben hemen her zaman, bu nefislerden nefis, tatlı ve derin dakikaları, kendi değerleri çizgisinde dile getirememe, resmedememe hicabı içinde oldum. Hicabı içinde oldum, Zira mümince duyulan bu dakika ve saatleri kusursuz ifade edebilmek için ciddi bir şehir kabiliyetine, Müslümanca bu hareketler içindeki ahengi resmedebilmek için mücerredi tasavvur edebilme istidadına ve her zaman üzerimizde büyüsünü hissettiğimiz zaman parçacıklarını kendi letafetleriyle duymak için de musiki şinas olmaya ihtiyaç vardır. Benim böyle bir istidat ve kabiliyetim olmadığına göre, ihtimal bu perişan sözlerimle müminlere ait zamanın o refşan çehresini karartmış bulunuyorum. Eğer bu perişan beyanlar söz üstadlarını harekete geçirme vazifesini görecekse, dolayısıyla maksadın hasıl olduğunu düşünerek teselli de olabilirim. İşte böyle bir teselli ile mümin ufkunda zamanı hecelemeye devam ediyorum. Derken zaman akar. Saatler saatleri takip eder. Biz yorgun, gündüz yorgun. Güneş solgun. Bir sürü tebettür tagayır. Ümit ve inkisar çağrışımlarıyla birdenbire ufukta ikindi bediri verir. Salati usta farklılığı ile bize gürül gürül bir hazır ol çeker. Cismani bitkinliğimizi atabilmemiz için ruhlarımıza revh-reyhan ufkunu gösterir. Bizleri yorgun olmayan dakikaların ferah feza iklimine çağırır ve gönüllerimize grupta renk katmış güneşe bedel bir ezeli ışık kaynağından kase kase ziya içirerek Ebediyet iştiyakıyla yanıp tutuşan ruhlarımızı ufuk ötesi alemlerin sihriyle baş başa bırakır. Böylece günün son çeyreğinde seccadelerimizle bir kere daha selamlaşır. Selamlaşmak da ne demek? Koklaşır, onlara yüz sürer, ses soluk ve sızlanışlarımızı emanet eder ve... Ayların, güneşlerin, yıldızların emrine amade bulundukları zatı, Bütün varlık adına ve insani ufka yaraşır şekilde, El pençe divan durarak tazimde bulunur. Bu tazim ve tebcihli rüku ile derinleştirir, Secde ile kendi uzaklığımızı aşarak onun yakındığına yürür, Ve böylece ufkumuza damlamaya başlamış, akşamın alaca tahassürlerini onun huzuruyla ve huzurunda bulunuyor olma ümidiyle yumuşatır. Veda rengine bürünen hicranlı gün bitimini yeni bir vuslat faslına çevirerek o ulu dergahın kapısını tıklatıp biz geldik Şeklinden mırıldanır ve herkesin iç içe yalnızlıklar yaşadığı saniyelerde İnşirahlarla, Sevinçlerle soluklanır Ve ciddi bir iç temaşa ile Ufkumuzun engindiğine dalar gideriz. Biz bu ledünni dalgınlığı yaşaya duralım, Yoğrük bir eda ile dört bir yanda akşam ezanları yankılanmaya başlar. Sevinci tasasına galip, bu grup gurbet esnasında inarelerden yükselen manevi sesler nazla gelip içimize akar ve sinelerimizde bir kurbet çağrısı gibi duyulur. Biz bu çağrıda hemen her zaman bir göç ve intikal edası hissederiz. Hisseder ve gündüzden geceye, hareket ve faaliyetten sükunete değişik aktivitelerden istirahate geçişi bedahetin çehresinde okuduğumuz gibi dünyadan ukbaya hizmet ve vazifeden ücret almaya dismaniyetin da dağlarından ruhaniyatın ferah feza iklimlerine göç edeceğimizi de işaretlerin dilinden dinliyor gibi oluruz. Bütün bunları duyup dinlerken. Sürekli gözlerimizden gönüllerimize ve gönüllerimizden de his, şuur ve idraklerimize sımsıcak manalar akar. Akar da bu olabildiğine nazlı ve hülyalı dakikalarda iç müşahedelerimizle adeta ayrı bir aleme açılıyor olmanın zevkini duyarız. Bir yandan her şeyin ve herkesin derin bir sükunete teslim olmuş gibi sessizleştiği, diğer yandan zaman ve içindekilerin daha bir içli hal aldığı bu kasvetli veya durgun gibi görünen saatlerde çok defa realitelerle hülyalar birbirine karışır. Varlık bütün heyetiyle tıpkı bir hayalet haline alır. Ve insanlar da adeta ruhanilere dönüşür. Yavaş yavaş koyulaşan karanlığın, mümin ruhlarda çağrıştırdığı manalarla, gece ve gündüzün iltika noktası diyeceğimiz bu esrarlı dakikalarda, bir kere daha kendimizi göklerin sihirli sesleri ve ötelerin esrarlı ışıkları arasında, seccadelerin üzerinde buluruz. Biyolojik hayatın yorgunluğuna karşılık insani ruhun günü ibadetle bitirme şevkiyle şahlandığı bu yeni fasılda azû ihtiyaçlarımızı daha derinden duyar. Şevkü şükrü beraber yaşar ve Yaratan'ın ululuğu karşısında tepeden tırnağa hislerle toptalu olarak koşarız yeniden yüzümüzü yerlere sürmeye ve içimizi ona dökmeye. Derken karanlıklar her tarafı kaplar. Her şey daha bir lacivertleşir. Çevremizdeki nesneler yavaş yavaş silinir gider. Ve işte o zaman arkada bıraktığımız gündüzü ruhumuzdaki ebedi aydınlık ihtiyacıyla daha derinden hisseder ve bütün benliğimizle her saati, her dakikası, her saniyesi sonsuz bir saadeti kazanmaya yetecek, koskoca bir günün iyi değerlendirilip değerlendirilmediği mülahaza, muhasebe ve telaşıyla oturup kalkmaya durur ve ebedi zulmet, mütemadi yokluk, ve daha bir sürü boşluğa ait seslerin, mahiyetimizin nefsanilik pencerelerinden içimize sızıp, ruhumuzun üzerine çullanmasına karşılık, toparlanır ve nasıl olsa önümüzde uzun bir gece var der, seccadelerimizde pusuya yatıp tecelli avlamaya çalışacağımız, Yeni Eşref Saatler Beklemeye Koyuruz. Ardından Da Hepimizi Derin Derin Düşünceye Salan Füsunlu Gece Gelir.